Merhaba Zafer abi. Merhaba başkan. Merhaba patron. Merhaba Dilek. Oh be, biraz sesim rahatlamış. Geçen haftaki videoda be her sesim ne kötüymüş ya izleyince fark e ettim. Ya hastaydın normal. Ama konuşurken fark etmiyorum. Keşke o kadar çok konuşmasam. <gülüyor> <gülüyor> Allah size sabır kuvvet versin. <gülüyor> i̇şte Allah dağına göre kar veriyor. Bir tane arkadaş çok kibar bir şekilde yorum yapmış demiş ki Ya demiş mikrofonların ayarları galiba dilekmanıma göre ayarlamıyormuş. <gülüyor> Sizleri çok seviyorum ama arada rahatsız edebiliyor. Acaba onun ayarını yapabilir miyiz falan. Ben de dedim ki yok öyle bir şey yok yani ben çok bağırıyorum sadece diye <gülüyor> Onu ayarlayamıyoruz. <yani. gülüyor> ayarlayamıyoruz o seviye yani. kısamıyorsun dedi. <gülüyor> Ses tonlarımız farklı. <gülüyor> Hollywood'da yarında ses teknisi getirmemiz lazım abi bu ayarlaması için. Bunu derken beni gösterdi abi fark ettin mi? Genel ses ortada. Yani diyor bunu yani. diyor. Mevcuttur. Mevcut, durum. Mevcut ha, durumu. Durumu. Durumu. durumu. Tamam. Güzel topladın. Yani. Helal. İnsan boşa yaşamıyor. <gülüyor> Helal. Öğreniyorsun bu işleri. Hobbit bölümlerine devam ediyoruz. En son dokuzuncu bölümü işlemiştik ve demiştik ki kralın zindanlarından kaçmışlar ve ormandan geçmişlerdi. Ama ölü mü diri mi bunu zaman gösterecek. Bunu şimdi onuncu bölümde yani sıcak bir karşılama bölümünde öğreneceğiz. Sen okumadın bölümü değil mi? Hayır. Sen özellikle okumuyorsun değil mi? Valla özellikle Keyif alıyor bir de dinlerken burada. <gülüyor> evet onuncu bölüm sıcak bir karşılama bölümündeyiz. Sıcak bir bölüm bu bölüm. Hakikaten naif geçen bir bölüm. Öyle çok büyük aksiyonların falan olmadı ama bazı şeylerin açıklığa çıktığı bir bölüm. Genelde tasvirler falan var. Tolkien'in burada gene edebi ustalığını görüyoruz. Sürekli bir dua tasviri, bir yolculuk tasviri olmasına rağmen çok da insanı hani ya buraları geçeyim hissi yaratmadan tarif ettiği bir şey. Bir de coğrafyanın farkındalığını oluşturan bir şey. Yani nereden nereye gidiyorlar falan. Buradaki durum neydi? Cücelerin hepsi fıçıların içinde. Fıçılar bir birbirine bağlanmış durumda. Bilbo bir öğün fazladan yemek yiyebilmiş durumda. Yüzüğü takılı bağlı fıçıların üstünde ve salcılar geliyor. Bunlar F salcılar yani şey insan değil. Güneye doğru yol alacaklar. Nehir üzerinden ve göl kasabasına gelecekler. Hikaye bu boş fıçıları götürecekler. Hatta şey olmuştu ya bu fıçılardan kimisi çok ağır falan diye itirazlar olmuştu da salcılar şey demişti şimdi bununla uğraşamayız bir an evvel götürmemiz lazım demişlerdi. Görünmez olduğu için Bilbo, Bilbo. abimiz de fıçı üstünde seyahat ediyor. <Gülüyor> Güney'e doğru ilerlemeye başlıyorlar işte nehir akıntılarından ortasına doğru geliyorlar. Ortasılarına doğru gelmelerinin sebebi de şu. Nehirin iki tarafı da çok sığ bir halde ve bataklıklarla kaplı. Ama ortasında güçlü bir akışı var nehir. O yüzden nehrin ortasından fıçıları güneye doğru sürüklüyorlar ve şeye bakıyor Bilbo'da tabi bu sırada çevreyi falan inceliyor. Bir tedirginliği var en büyük tedirginliği de şey yani cüceler neredeyse ikinci gün fıçıların içinde ne olduğunu merak ediyor tabi kendisi hayatta ama donmuş da durumda artık hastalanmış durumda da hapşırmaktan falan da çok korkuyor. Çünkü ses duyulacağı için ondan da tedirgin. Güneye doğru devam ettikçe kıyıdaki bataklıklar falan biraz daha görünmezleşiyor uzak yaklaşıyor kıyıdan ama yalnız da ilk kez görüyor ve şey diye düşünüyor. Bütün bu maceralar, bilmem neler şurada gördüğümüz daha gelebilmek içindi ve sonuçta daha yaklaşmış olduk falan. Ama dağın ona düşmanca baktığını hissediyor. Çünkü dağın içinde ejderha var ve ejderha da ne yapacağını falan bilmiyor. Burada bir numaralı not şu açıdan güzel. Yaşını öğreniyoruz Bilbo'nun. Daha sonra 111. doğum gününde, büyük doğum gününde yani şairde kutladığı Konuşmasında şeyden bahs diyor. Bugünün diyor şey olduğunu fark ettim diyor. Sallarla aerobol bölgesinde yalnız daha doğru göl kazanasına doğru giderken doğum günümün aynı olduğunu bugün fark ediyorum. Ve o sırada diyor çok kötü hastaydım. 3-4 gün boyunca sadece çok tekmin edelimden başka bir şey diyemedim diyor. O sırada diyor zaten hani aklım başımda değildi gençtim 51 yaşındaydım sadece diyor. Bağlantısı da şu. da yolculuğa çıktığında 51 yaşında. Dağı gördükten sonra tedirginliği falan da artıyor. Hiç hoşlanmıyor. Sanki daha da Bilbo'dan hoşlanmamış gibi bakıyor. O tedirginliği sürüyor. Savcıların da kendi aralarında muhabbetlerinden falan aslında bazı gerçekleri de öğrenmiş oluyor. Daha önceden burada çok daha zengin ve geniş bir yerleşim olduğunu, yalnızlığa terk edilmiş gibi olmadığı kıyılar. Bu kıyılarda birçok şeyin coğrafi sebeplerle değiştiğini ve köhneleştiğini öğrenmiş oluyor bunları dinlerken. Çok daha önemlisi de aslında buradaki tariflerden anladığına göre yalnızlığa erişebilmek için tesadüfen de olsa mümkün olan tek yolu seçtiğini anlıyor. Çünkü Beorun'un tavsiyesiyle kullandıkları yol sonu Dolguldur'a çok yakın geçtiği için artık kullanılmayan bir yol. Yani o yola doğru düzgün devam etseler bile Dolguldur'dan kurtulma ihtimalleri çok az. Çünkü orada nekromansır var, ölüm büyücüsü var, karanlık yer yani kötü bir yer. Ormanın tamamı ve nehir güvenliği Elf Kralı tarafından sağlanıyor. Elf Kralı tarafından sağlandığı için de tek güvenli yer nehirden devam edebilmesi. Karayolu bataklıklarla falan devam edilebilir yemeyecek kadar kötüleşmiş durumda. Birkaç tane deprem olmuş ve çok fazla sel baskınları olmuş. O bakımdan da bataklık çok yayılmış kıyılara. Ve şey diyor, yani kaza aradı olsa diyor, doğru yolu seçmiş istiyor. Ama tabi bunda yüzüğün mutlak yetkinliği var. Yüzükle fıçların içinde saklanma hikayesini oluşturmamış olsa zaten nehir yolundan da erfler kontrol ettiği için devam edemeyecek. Burada kader ağlarını örmüş oluyor ve şey diye düşünüyor bir boy. Yani Gandalf diyor, keşke buralarda olsaydı. Bundan sonra ne olacak? falan. Ve şeyden haberi yok. Gandalf da o sırada cücelerin başına geleni öğrenmiş durumda. Kendisi bağımsız işleri halletmiş. Nerede ne işleri varsa. Ve bir an evvel cücelere erişmek. Elf kralının yanına gidip cüceleri kurtarmak üzere. Harekete geçmek üzere. Ama Bilboğ garibimin henüz bundan haberi yok tabi. Yolculuk sırasında güneye doğru kıvrılıyor nehir. Güneye doğru kıvrılınca da daha uzaklaşıyor ondan. Gitgide küçülüyor. Dağdan uzaklaşıyorlarmış gibi hissediyor. Dağdan uzaklaşmasından dolayı da aslında içi biraz rahatlıyor. Çünkü daha gördükçe tedirginliği artıyor bunu. Birkaç tane önemli not var arkadaşlar. Uzun Göl kasabası üstüne. Buradaki kasabanın vakti zamanında şu anda olduğundan çok daha geniş, şu anda bataklık olan kısımları da örten evlerin olduğunu ve cücelerin varlığıyla yalnız dağdaki ve Taranduil. Gerçek kitapta Taranduil diye bahsedilmiyor da Lotur'a gelince Taranduil olduğunu öğreniyoruz. Elf kralının sayesinde cüceler elfler ve göl insanları ticaresiyle çok abat bir yer olduğunu, çok canlı bir yer olduğunu, hatta limanlarında böyle altın varaklı gemilerin falan olduğu bir yer olduğundan bahsediliyor ve o şey zenginliklerin artık kalmadığını, artık sadece insanların küçük bir yerleşimi olduğunu, orman elflerinin kendi krallıklarında sıkıştıklarını, cücelerin de zaten terk ettikleri için dağ simah yüzünden oralarında tamamen sessizleştiğini, kimsesizleştiğini falan öğreniyoruz ve bu yolculuk da kısa sürmüyor yani bütün bir gül sürüyor artık hava kararmaya falan başlıyor. Güneş iyice batıda yok olmaya başlıyor. Nehir ne kadar hızlı akarsa aksın mesafe düşünüldüğü gibi hani haritada gördüğümüz gibi şu kadarcık bir şey değil demek ki. Uzun bir yolculuk sürüyor fıçıların içinde. Şeyi gördü diyor. Yük arabasındaki yıldızların konumunu gördü diyor. Del nehrinin üzerinde. Bu yük arabası muhabbeti şu. Ha, sen söyle. Yük arabası Büyük Ayı takım adasının yedi ana yıldızına verilen bir attır. Bu yıldızlar İngiltere'de daha çok Plo ve Amerika Amerika'da Big Dipper olarak tanınır. Yani burada da yani günümüz dünyası olduğuna bir göndermeye rastlıyoruz. Yani şu anda biz kendi gökyüzümüzde gördüğümüz yıldızları tarif ediyor. Buradan da Türkiye'nin muhtemelen bilerek ama bilmeyerek de olsa aslında bu orta dünya dediğimiz dünyanın günümüz dünyasına bağlandığı sonucunu çıkarabiliyoruz. Ondan sonra bu nehir bir ara yavaşlıyor, durgunlaşıyor falan ama uzaklardan coşkun çağlayanların falan aktığını duyuyoruz. Seslerini falan duyuyor. Tedirginleşiyor Bilbo sırada göl kasabasına doğru yaklaştıkça elf kralının korumasının azalıp insanların egemenliğinin başladığını hissediyor. Sonra bir kasaba görüyor artık kasabaya yaklaşıyorlar yalnız bu bir elf kasabası değil toprak üstünde de değil birkaç tane kulübe var kıyıda yani kulübe gibi evler var ki bu evlerde daha sonraki görsellerde işte göl kasabaları örnekleri falan var kitapta dilek onları koyar hatta kendi çizimi de var kasabaya dair filmdeki gibi Derim günün ortasında değil. değil kıyıdan bağlantıyla gene de kazıklarla yani gölün içinde oluşturulmuş yükseltilmiş bir kasaba gibi Hı -hı. ama bağlantı yeri hala şey İskele ile bağlantılı. bağlantılı. Yani bir Venedik hikayesi gibi değil aslında. Yani komşudan komşuya giderken sal kullanmıyorsun aslında. Yani öyle bir durum söz konusu değil. Ve şey de değil. Böyle çok coşkun, böyle çok canlı bir kasabada değil. Nüfus olabildiğince az. Çünkü hemen diplerindeki dağda Simov yaşıyor. Ve bunlar ejderha riskini göze alabilen cesur insanların yaşadığı bir kasaba. O bakımdan da nüfusu çok fazla değil ama filmde göründüğü gibi de pespaye dökülüyor ya çok eski falan öyle de bir kasaba değil. Yani orta sınıf bir kasaba. Çünkü hem Tarandu ile ticaret yapıyorlar hem iyi avcılar hani göl çok bereketli oradan bir gelirleri var. Hem de aslında bir şekilde o bölgenin ticaret yolunu da içindeler çünkü nehir kullanıyor ticaretle. Çok fakir durumda değiller ama çok da müreffeh bir kasada değil. Şey hatırlıyor buradaki insanların yaşlıları diye anlatılıyor burada. Troll'un oğlu Tarin'in bir gün bu dağlara geri döneceği, ejderhayı oradan yok edeceği, kaçıracağı ya da öldüreceği ve dağlardan böyle o cücelerin gelmesiyle ticaretin falan anormal canlanıp böyle dağdan aşağı sanki bir altın nehri falan akacak. Öyle büyük bir berekete, coşkunda kavuşacağız falan diye. Eskiler bunları anlatıyor gençlere. Ama gençler havada bir ejderha bile görme dikler için yıllardır ciddiye de almıyorlar. Yani he he diyorlar yani gelecekler de biz zenginleşeceğiz de. Dağda yani, da bir tane ejderha varmış da. Değil kasabasının Z bu işleri onay, <gülüyor> onay vermiyor mu? Onay vermiyor. Çok sallamıyor Z kuşağı onlardan. O kasabaya iyice yani göl kıyısına yaklaştıkları için artık salcılarında görevi tamamlanmış oluyor. Kıyıya iyice yanaşıyorlar. Onları fıçılar zaten birbirine bayağı iplerle bağlı dağılmasın diye bir burunla korunuyor gölde şu şekilde. O o yüzden dalga ve akıntı kesilmiş oluyor. Orada dalganın akıntının olmadığı bir kıyıya çekiyorlar fıçıları. Onu da iplerle, palamarlarla bağlıyorlar kıyıya ve diyorlar ki bugünlük işimiz bitti artık yani buradan boş fıçılar alınacak içine gerekli malzemeler konulmak üzere. Bir kısmı da yanlarında o boş fıçıları alan adamlar yanlarında malzemelerle gelecekler. Direkt fıçılar doldurulacak. Diğer fıçılarla beraber tamamladığında da bu elf salcılar bu sefer dolu fıçıları nehir yukarı götürecekler. Bunlar uzaklaştıktan sonra Bilbo'nun yaptığı ilk iş tabi bunlar öldü mü kaldı mı diye panik içinde ilk ağır fıçıyı cidden zorlanarak fiziksel olarak falan kıyıya çıkartıyor. Fıçın kapağını açıyor ve bilerek değil ama bilmeyerek Thorin'i kurtarmış oluyor. Ama Thorin'in o mağrur bir cüce kralı edası falan kalmamış. Saç sakal birbirine karışmış, kirlenmiş, yapışmış. Zaten iki gündür soğukta, sallantıda, sağa sola vurmaktan falan eli ayağı tutulmuş falan. Korkut sinirli bir şekilde şekilde çıkıyor. Thorin <gülüyor> ve dilenci gibi çıkıyor. Perişan bir şekilde. Bu Bilbo'ya söyleniyor. Sen ha, nasıl, nasıl yaptın yaptım. da bilmem ne çok aksilik. Bilbo da diyor ki ölü müsün diri mi diyor. Yani neye razısın sen diyor. Dirisin. Zindanda da değilsin. Elf kralının elinden de kurtardık. E gideceğin yolu da tamamladık bak. Yalnız da orada karşında duruyor. Sen şikayetleneceğine diyor. Diğer arkadaşların kurtaralım. Kollarını falan diyor canlandır. Ayaklarının üstünde zıpla. Ağzı kendine yer. Yardım et de diyor. Diğerlerini de kurtaralım diyor. Thorin mantıklı bir cüce tabi. Hani perişan durumda çok sinirli falan ama diyor ki yani adam da haklı diyor. Yani sonuçta hem zindandan kurtulduk hem hep beraber kurtulduk hem de canlıyız. Yani ben ölmedim diğerleri de ölmemiştir. Ya. Abi, o arada laf sokması peki yiyecek istiyorsan ve bu şapşalca serüvene devam etmek istiyorsan <gülüyor> ne de olsa diyor bu benim serüvenim değil sizin serüveniz. Bilbo. Gazlıyor bak Thorin'i. Ekteliyon <gülüyor> Bilbo'ya. Yani, ya fırçayı da atıyor yani krala <gülüyor> cüce kralına yani Thorin'e. <gülüyor> Karanlık tabi artık hava kararmış falan. Fıçılar Hani yüceler hangisinde var bulabilmek için vurup sesleniyorlar falan. Ancak 6 tane fıçıda ses geliyor vurduğunca. Onları kıyıya çıkartmaya çalışıyorlar. İlk çıkarttıklarında Duvalin ile Balin çıkıyor. En sinirlileri onlar. İkisi de çok uysuz Aslında o kadar kötü durumda değiller. Ama diyorlar ki hırsız sen değil misin? Git sen kurtar. Biz hiçbir şey yapmıyoruz. Zaten canımızı tehlikeye attın falan. Arkadaşların kurtarılmasına yardım etmiyorlar. Sahilde yatıyorlar. Ondan sonra bir fırla Bofur çıkıyor. Bir tık daha iyi durumda. Bunların her halde boşlukları daha iyi doldurmuş daha az canlar yanmış ama bir bofur da çok sinirli. Sana yardım etmeyiz diyorlar. Ayağımız yere basıyor mu? Ayakta duruyor muyuz? Onu bile bilmiyoruz diyorlar. Onlar da yardım etmiyor ama genç olan iki tane cüce, Kili ve Fili. Onlar yaşları çok daha genç. Onlar mutlu bir şekilde çıkıyorlar. Oh kurtulduk fıçıdan falan diye. Fili diyor ki acımdan ölsem bile diyor elma yemem. Çünkü benim diyor fıçı elma fıçısıymış diyor. O suyun sallantısı, karnımın açlığı, yorgunluğum diyor. Elmadan diyor öyle bir tiksindim ki diyor bütün dünyayı yiyebilirim ama elma yiyemem şu anda. O kadar diyor bayıldım diyor elma kokusunda. Ama Bilbo daha teklif etmeden hadi diyor diğer arkadaşlarımızı kurtaralım diye yardım teklif ediyorlar ve onlar Bilbo'ya yardım ediyorlar. Diğerleri de ağırlıklarından fıçıların bulunuyor. Dışarı çıkartılıyor. Kapaklar açılıyor. Bombur uyuyor gene. O herhalde biraz nehre düşmesinin etkisiyle. Hem de biraz şişman ve yorgun olduğu biraz için. Biraz mı? Yani Dori Nori, Oyin ve de biraz su almış şey fıçılar. Soğuktan falan artık büzüşmüş kaldı Yapmışlar. Yarı ölü gibi komada gibi duruyorlar. Hareket falan etmiyorlar. Hmm. Korkuyorlar öldüler mi falan diye. Yok nefes alıyorlar ama mecalleri yok. Yani onları fıçının içinden kendileri çekerek çıkartıyor. Onlar da bir süre durduktan sonra yavaş yavaş kendilerine geliyorlar. Ama her birisi perişan bir durumda ve şey sinirliler Bilbo'ya da. Ama Torin olaya müdahale ediyor. O ilk çıkıp da biraz kendine geldiği için. Ya Zafer abi cüce değildi. insan olsa gitmişti bunlar. Tabii canım. Dijeral çok dayanıklı olduğu için yırtı. Yoksa evet iki gün iki buçuk gün fıçının içinde suyun içinde ne? <gülüyor> Yani Ya bir de Thorin hani girmiyorum girmem ben koç koçu kıralım deyip de çıkış anındaki rezilliği yerlerini toplayıp en sonunda çıkarsaymış çok komik olurmuş. Bunlar çok iyi dayanıyorlar. Yani <gülüyor> Bilbo da çok dayanıklıymış. Griple atlatıyor. Yani ağır bir grip ama griple atlatıyor. Thorin diyor ki şüphesiz diyor sana minnettarız. Bizim hepimizi birlikte kurtardın. Hepimiz sana büyük saygı duyuyoruz. Çok teşekkür ederiz falan. Ama diyor keşke başka bir yol bulabilseydin de bu kadar perişan olmasaydı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> eee hepimiz kendimize geldik. Şimdi ne yapacağız? karanlıkta duruyorlar yani. Bilbo gene karar verme işini ayarlıyor. Diyor ki yani diyor, kasabaya gideceğiz diyor. Başka gidecek yerimiz yok. Kasabaya gitmemiz lazım diyor. Gönl E tabii ki bunu kabul ediyorlar. Çünkü aslında hakikaten yapacak bir şey yok. Bir de artık açlıklarının sınırındalar. Hani ayakta duracak halleri bile yok. Berbat bir yolculuk, soğuk nem artı açlık. Thorin Fili ve Kili yanına alıyor. en yani gençleri ve neşeli oldukları kendilerine güvenli oldukları için. Ve tabii ki Bilbo kasabaya doğru o iskeleden yürümeye başlıyorlar. Aslında oralar da nöbetçiler oluyor normalde hani güvenlik sağlamak açısından falan. Ama o gün büyük bir şölen var. Kasabada bir tören bir kutlama var böyle büyükçe. O yüzden onlar da yemeğe içmeye etmiş bırakmışlar. Zaten bir vergi tartışmaları falan ya da geçiş ücretleri üzerine çok ufak tefek münakaşalar haricinde hani oraya da kimse gelen giden yok. Erflerle falan iyi ararlar zaten insanların. Aa, orada da nehir geçiş ücretleri mi varmış evet, abi? Evet nehir geçiş ücretleri var. Dünyanın her yerinde var bu Demek yani. Demek ki köprü varsa para ödüyorlar. Yani. O yüzden de nöbet nöbetçiler nöbet tutmayı bırakmışlar. O yüzden bu gece karanlıktaki cüceleri de hobiti de fark etmiyorlar çıkarken ederken. Bunlar ilk başta nöbetçi kulübesine varıyorlar. Nöbetçi kulübesine girer girmez Thorin o perişen haline falan rağmen kral edasıyla şey diyor yani. Ben diyor Thor'un oğlu, Tharin'in oğlu Thorin bu Yalnız kralı olan Durin soyundan cüceyim diyor. Sizin efendinizle görüşmek istiyorum diyor. Eski hikayelerde var ya bir gün geri dönecek cüceler altın akacak, zenginleşeceğiz ona. Bu gardiyanlar falan bir heyecana kapılıyorlar yani böyle. Gardiyanların başı ortaya çıkıyor. Peki diyor bunlar kim diyor Bilbo ve Fili ve Kili için? Onlar diyor kız kardeşimin oğulları diyor. Benim akrabalarım diyor. Diğeri de diyor Bay Baggins diyor. Bizle beraber yolculuk eden birisi diyor. Barışçı niyetlerle geliyorsanız diyor silahlarınızı teslim et. O da diyor ki zaten bizim silahımız yok. Çünkü zindana atılırken zaten hani ana silahlarını önceden kaybetmişlerdi. Yayları vardı ama okları bitmişti. Zindanlarda silahsız kalıyorlar. Hiç silahımız falan yok ve diyor ben kendi topraklarıma gidiyorum. Savaşacak bir durumum yok. Buna gerek de yok. Zaten silahsız durumdayız ama Sting gene Bilbo'nun pantolonun içinde duruyor. Tabii ki. Sting'den bahsetmiyor Bilbo. Sting yanında. Abi yani Orkist ne oldu? Orkiste şeyde kalıyor. Yok, kral'da kalıyor. Kralda kalıyor. Hani kral'da kalıyor. silahlarını alırken Tarandugil ilde kalmış oluyor Orkiste. Orkist daha sonra Tory Meşe Kalkana yeniden verilecek. Beş ordular Savaşı'ndan önce. O zaman Orkist'i de kaybetmiş yani. Orkist de yok üstünde. Yetkili kişi. Bugün diyor efendi diyor şölen de diyor. Kendisi şölen dediğince fili atılıyor artık açlıktan falan gözü dönmüş diyor ki o zaman diyor bir an önce gitmemiz lazım çok acıktık diyor ölüyoruz acımızdan bir an Sanki önce ya. diyor tanışalım yemeğe oturalım yani <gülüyor> Ya bu kadar çaresizlik olur mu? Çok Ama çokta haklı olması Perişanlar peki Perişanlar ya açlıktan donan yani. ya hala Torino'nun ilk çıkışı gözümün önünde ne rezillik ya. Sen koskoca bakır hafıçı git git git Adamın hani odalarca mücevheri var aslında <gülüyor> Bu <gülüyor> içinden <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> öyle diyecek. Tamam da hadi götüreyim sizi diyor. Bu haber hemen de yayılıyor. güce Efendiler geri geldi. Dağın sahipleri geri geldi falan diye. Çünkü bekleniyor bir açıdan da böyle bir müjde. Torin geri e içeri girer girmez. Ben diyor Turoğlu, Tarinoğlu Torin yalnız dağın efendisiyim. Oraya diyor geri geldim falan diyor. Tabi bunlar girip de kendini tanıtınca hepsi ayağa kalkıyor. Birokratların ve Göl Kasabası'nın efendisi diye geçiyor burada. Ad belirtilmiyor. Filmdeki gibi bir yancısı yok. Kitap da öyle bir durum yok. Filmde bir yancı koyulmuştu hani. Çok da iticiydi. İtici ya. bir yancıydı. Evet o hakikaten. Hemen de tabii salcı elfler ayağa kalkıyor. Çünkü tanıyorlar. diyorlar Bunlar bizim zindandaydı. Kaçmışlar. <gülüyor> Ama nasıl kaçmışlar? Nasıl buraya geldiler falan. Şaşırıyorlar. Hatta efendiye gidip şey diyorlar. Bunlar diyor bizim kralımızın tutsaklarıydı. Bizi diyor iki üç kere rahatsız ettiler ormanın içinde. Sonra da bunlara soru sorduğumuzda doğru düzgün bize bu açıklamaları yapmadılar. O yüzden de bizim kralımız bunları zindanlara atmıştı. Bunlar belalı tipler ve zindanlardan kaçarak buraya gelmişler falan diyor. de şey diyor ben diyor dağın kralıyım diyor. Kendi evime gitmek için diyor sizin kralınızdan izin alacak değilim diyor. Helal. Ben kendi evime gidiyordum diyor. O yüzden açıklama yapmadım. Artı diyor buranın efendisi diyor orman elflerinin efendisi değil diyor. Ben buranın efendisiyle muhatap oluyorum. Ben bu efendiyle konuşuyorum diyor. Salcıları mı muhatap alacak yani? Salcılarla muhatap olmam diyor. Bunun benzerini nerede görüyoruz? E, Grimas olacağın, olacağın dilde. Ben kapı askerleri ile muhatap olmam. Ben kralla konuşurum diyor. Yandan. Efendi tabii rahatsız oluyor bir durumda. Çünkü efendinin tarifi de var bu kitapta. Efendi hani halkını sömüren, canını çıkartan, çok büyük kötülüklere sahip falan bir adam değil ama pragmatist bir adam ve kendi çıkarını kollayan bir adam. Biraz da tabii denge siyaseti gütmek durumunda. Çünkü kasaba küçük. Zaten hani oraların asıl efendisi elf kralı. Yani askeri gücü falan olarak. Onlar çok daha güçlü. Elf kralıyla kötü olmak da işine gelmiyor. Ne yapacağına karar veremiyor. Bir sessizlik oluyor. Diyor. O sırada işte duyan geliyor kasabadan da yücelerin kralı geri gelmiş falan diye. Bu karar vermeden ortam kendi kararını vermiş oluyor. Şarkılar falan başlıyor. Diyor ki yani bunlar bizim misafirlerimizdir artık diyor. Kusura bakmayın diyor. Krala böyle söylersiniz diyor. Bunlar işte dağın kralları diyor. Biz bunları ağırlamakla mükellefiz Silahları yok. Bizle bir kötülükleri falan yok diyor. Elf kralıyla problemleri diyor. Elf kralını ilgilendirir. Biz bir şey diyemeyiz diyor. Orada işte o eski şarkılardan bir şey var. Sen o güzel sesinde dilek şarkı Söyle. Hadi. Daha Yine bir tolker eseri paramparç edildi. Biraz hazırlık yapsak mı söyleyebilirim. Çok hazırlık yakalandım. Dağ altının kralı, oyma taşın kralı, gümüş çeşmelerin efendisi alıyor mirasını. Ellerde yükselecek tacı, gelecek telleri harpının bir kez daha, yankılanacak altın salonları, yeniden söylenen eski zaman şarkılarıyla. Ormanlar salınacak dağlarda ve çimenler güneşin altında, akacak serveti çeşmelerden ve altına kesecek nehirler. Dereler akacak keyifle, ışıldayıp yanacak göller. Silinecek tüm bahsedecek hızlıkla keder döndüğünde dağ altının kralı Vay. Yine beklenti büyük. Bu bir örnek şarkı ama onun haricinde de pek çok eski şarkılar falan söyleniyor. Ama diyor alttan alta dedeler bile diyor yani bunun bir rüya olduğunu iyi kötü hissediyorlardı diyor. Yani böyle bir gerçeklik var mı yok mu tam emin değillerdi çok yaşlılar bile. Ama diyor şeyleri salcıları etkiledi diyor. Acaba kral bir hata mı yaptı bu adamlar kralmış kendi evlerine gidiyorlarmış falan. Bir de bunlar nasıl kaçtı geldi o zindanlardan kaçmak falan çok mümkün değil. Onu da anlamıyorlar. Onlar biraz tedirgin oluyorlar. Hemen şeye davet ediyorlar tabii artık hani ön kabul olduğu için sofraya hatta masaya davet ediyorlar. Kendi Hı. sandalyesini Tori'ne veriyor efendi İşte yanına da Bilbo oturuyor. Kili ve fili oturuyor ve yemeğe başlıyorlar. O sırada kasabada artık hani o kalabalık falan olduğu için kıyıdaki diğer cüceler de fark edilmiş durumda. Kasabalı onları işte kucaklayarak karşılıyor. Sevinç içinde onları da şöylene getiriyorlar. Burada çok komik bir şey var. Ne diyor? Bilbo'ya başmasada bir yer verildi ve kargaşanın arasında onun olanlar Onlardaki rolüne dair hiçbir açıklama yapılmadı. Ondan hiçbir şarkıda en mulak şekilde de olsa bahsedilmemişti. Ama Bilbo ne yapıyor? Oturuyor yemeğini yiyor. Ekmeğinize bakın. Ekmeğinize bakın. Önemli olan bu. Ekmeğinize bakın bu. Hayatta en önemli şey ekmeğinizi bileceksiniz. Zaten Bilbo baya hasta o sırada. Doğru düzgün nefes bile alamıyor ama karnını falan duyuruyor. En sonunda da bunları bil büyükçe eve yerleştiriyorlar. Bütün ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Mecbur kalıyor aslında efendi bütün bunları yaparken. Çünkü halk öyle bir coşkunluğa sahip ki krallar geldi zenginleşeceğiz diye. Böyle bunlar pencereden bile baksa popstar gibi halk oraya toplanıyor. Eyyoo falan diye. Bunlar bir hafta içinde falan hepsi toparlanıyor. Kendine geliyorlar. Artık kılık kıyafetler falan da düzelmiş. Yamalar falan e, halledilmiş bilmem ne. Sağlıklarına geri dönmüşler. E, yıkanmışlar. Sakalları taranmış, süslenmiş. Bunlar çok eğlenceli, çok keyifli. Hepsi birden 13'de sadece Bilbo memnuniyetsiz. Çünkü Bilbo dağdaki ejderhadan haberi var ve bunu unutmamış durumda. Öyle bir hale geliyor ki cüceler falan tavırlarıyla. Sanki dağa gitmişler, Smaug'u öldürmüşler, oraya yerleşmişler. Her şey hallolmuş gibi mutlular böyle. Öyle refah içindeler. Bilbo'nun hastalığı da 3-4 gün boyunca sürüyor. Konuşma keyfi falan da yok. Konuşacak halde yok. Hep işte bu 3-4 gün boyunca çok teşekkür ederimden başka hiçbir şey söyleyebilirim. Çevresinde yapılan jestlere bilmem nelere falan. Bu sırada da salcılar geri dönmüş oluyorlar. Ormana kendi krallarına haber veriyorlar. Böyle bir durum oldu. Kralın cüceler kasabaya vardılar falan diye. Kral araştırıyor tabi durumu. Anahtarlar da kayıp olmadığı için muhafıza ve gardiyana herhangi bir ceza verilip verilmediğini bilmiyoruz diyor. Olken. Elf kralı bile şeyi çözümleyemiyor yani kapılar kilitli içinde tutsaklar yok ama onlar göl kasabasına gitmiş ama diyor ki yani bunlar bir şekilde kurtuldular gittiler oraya falan filan ama sonuçta bu bölgenin efendisi benim ben askeri olarak da güçlüyüm bunlar diyor gidip ejderhaya bulaşırlarsa diyor ejderha bunları yok eder zaten de ki diyor ejderhadan gizli altın maltın aldılar az az kaçırıyorlar e zaten benim yollarımı kullanmak zorundalar sağa sola o dağın çevresine falan casuslarını gönderiyor elinde sonunda diyor bunlar avucuma düşecekti yani ya ölecekler kurtulacağız ki bu fena olmaz diyor ya da bunlar kaçıyor olsalar bile diyor benim ellerime düşecekler diyor iki hafta burada dinlenme yeme içme bittikten sonra Torin akıllı bir yönetici tabi bu coşku falan varken diyor biz ayrılalım buradan çünkü diyor zamanla bizim burada yaşamak sürecimiz uzadıkça diyor. Bu ilgiyi alakayı kaybederiz. Bu ilgi alakayı kaybettiğimiz gibi de istediğimiz yardımı bize vermekten imtina edebilirler. Tam diyor demir tavında dövülür. Efendinin yanına gidiyor. Efendi diyor her şey için çok teşekkürler. Biz artık yolumuza devam etmek istiyoruz. Biz yalnızlığa gitmek istiyoruz diyor. Efendi ilk kez şey diyor ya ben bunları hani yalancı, çapulcu falan zannediyordum. Hani bir iki haftada bunların boyası meydana çıkar. Sahtekar oldukları anlaşılır. Biz de bunlar buradan kovalarız. Kurtulur diye düşünüyordum diyor. Ama Thorin öyle bir edayla falan konuşuyor ki ve ejderhanın yanına gideceğini söyleyince o da şüpheye düşüyor. Ulan diyor hakikaten herhalde bu doğan kralı olabilir yani. İlk kez orada şüpheleniyor efendi de bunun doğan kralı olabileceğinde. Ama gitmelerinden de memnun. Çünkü çok masraflı oluyorlar. 14 kişi. Yiyorlar içiyorlar. Bir de şeye dönüşüyor. Halk bunları göreceğim, edeceğim, seveceğim diye bir tatil zamanı gibi oluyor. Kasabadaki rutin işler yürümemeye başlıyor. Çünkü herkes mümkün olduğunca bunların kaldığı evin çevresini de bunları görmeye çalışıyor. O yüzden de efendi de memnun. Bundan da diyor kurtulalım diyor. Bunlar gitsinler diyor. Krallar ya da değiller. Kurtulmuş olalım. Üç tane tekne veriyor bunlara. Bunları kullanacak adamlar veriyor. Ve karadan çok uzun bir yolda dolandırarak götürülen katırla karşı kıyıda. Dağın yamaçlarının eteklerindeki yere. Bunları teşekkürlerle saygıyla, sevgiyle gönderiyor. Filmdeki gibi bir anlaşma ya da söz vermek yok ama. Yani biz bu dağdaki hazineyi ele geçirdiğimizde sizin şu kadar payınız var. Bu payı size vereceğiz falan diye hiçbir muhabbet geçmiyor. Tek ona yönelik diyalog şu. Biz size diyor efendi çok iyi davrandık. Sizi ağırlamaya çalıştık falan. Bir masrafa girdik. Hani diyor dağın krallığını ele geçirince bizi de diyor görürsünüz. Hani bir yardımcı olursunuz bizim kasabamızla da. Aralarındaki tek sözleşmesi durum bu. Güvene ve karşısındakinin titrine evet, bağlı evet. bir yani, rica. dolayı hmm. bir yaptırım olabilir diye. Ama bir sözleşme söz konusu değil. Ve işte güzün ilerlemesine, rüzgarların soğumasına ve yaprakların hızla dökülmesine rağmen ki işte yeni yıl dediğimiz kış başlangıcı zaten. Durin günü kış başlangıcı. Durin'in yeni günü o. Sonbaharın sonlarına doğru bol miktarda erzak, üç büyük tekne göl kıyısından ayrılıyorlar. Karşı kıyıda onları bekleyen midilliler katırlar var ve onların yanına ulaşmış oluyorlar ve artık daha doğru sefer başlayacak ve hepsi çok hevesli, çok güçlenmiş, iyi durumdalar moral motivasyon olarak ama hala Tepeden tırnağa mutsuz olan tek kişi Bilboydu Boy'du diye bu hikaye bitiyor. Ya burada şey var bak güzel bir not var. köyün kavalcısı hakkında 1842 basılı Robert Browning'e ait bir şiir aslında köy'ün kavalcısı. Önceki masal gibi değil en başta bir şiir olarak var. Ve Tolkien bu şiiri ta okuldan beri hiç hoşlanmadığını ve sevmediğini söylüyor. Disney de bunu bir çizgi film halinde yayınlamış. Disney'e özel gıcı olduğu için Disney'de de gördüğünde bu hikayeden daha da hoşlanmıyor hale geliyor. Browning'in sığ avamlığını beğenmem benden istenen yetişkinlik beklentileri içerisinde dahi ayıramadığım çocukluk çağında bile beni etkileyememişti diye yazıyor mektubunda 234 oğlu mektubunda bir şiirde oradan etkilenerek yazdığı bir şeyler var ama bu şiir çok önemli kitapta şiirin tamamı var bu şiirin. Türkiye'nin sanayiye ve şehirleşmeye karşı nasıl rahatsız olduğunu gösteren bir şiir çünkü çok güzel, neşeli, hoş küçük bir kasaba tarif edilirken o kasabanın güzelliğinden etkilen insanların kasabaya doğru doluştuğunu, artık kasabanın teneke kutular bilmem nelerle dolup o temiz pırıl pırıl sahillerin falan bozulduğunu, ev sayısının çok fazla arttığını, insan atıklarından dolayı falan da kasabanın ne kadar kötü bir hale geldiğini, havasının, doğasının kirlendiğinden falan bahsettiği bir şiir. Şiir Türkçe çevirisi çok şiirsel değil ama Tolkien'in sanayi ya da büyüme karşıtlığını çok belli eden güzel bir şiir olarak çevrilmiş. Meraklı arkadaşlar bunu da okuyabilir. Bence Tolkien'i anlamak açısından. Bir Hobbit bölümünün daha sonuna geldik. Yalnız da gönderdik ekibi. Bakalım bundan sonra neler başına gelecek kahramanlarımızın. O zaman yeni Hobbit bölümlerinde görüşürüz. Görüşmek üzere. Benim. Görüşürüz patron. Görüşürüz.